1540 numaralı konu, İbni Abbas'ın Havkale'nin, la havle ve la kuvvete illa billah ve İmran'ın Allah'a hamd etmenin faziletini söylemeleri, İbni Abbas, radıyallahu anha, şöyle buyurmuştur, Kim, Bismillah, derse o Allah'ı zikretmiş olur, kim de, Elhamdülillah, derse Allah'a şükretmiş sayılır, el av Ekber, diyenlerse Allah Teala'yı tazim etmiş, yüceltmişlerdir, La ilahe illallah, diyen kimse de Allah'ı birlemiş demektir. La havle ve la kuvvete illa billah sözünü söyleyenlerse Allah'a teslim olmuş sayılırlar ve bunlar için cennette bir hazine ve güzel ziynet vardır. Muterif şöyle anlatıyor, İmran, radiyallahu anha, bana şöyle dedi, sana bugün, kendisi vasıtasıyla Allah'tan büyük hayırlara nail olacağın bir şey söyleyeceğim, bil ki kıyamet yönünde Allah'ın kullarının en hayırlısı bu dünyada ona en çok hamd edenlerdir.